Bismillahirrahmanirrahim. Meydan Medya sunar. Bilim kapısında benim yılları Dinlediğim hak diyen alim kulları Sodum cennete giden bütün yolları yakın yok dedi de cihattan yok dedi de ki ve salatu vesselamü ala men alamin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 mükafatı büyüktür belki onu cehennemden kurtarır. Çünkü ahir zamanda madem fetret derecesinde din ve dini Muhammediye aleyhissalatu vesselam bir lakaylık perdesi gelmiş ve madem ahir zamanda Hazreti İsa'nın aleyhisselam din hakikisi hükmedecek, İslamiyetle omuz omuza gelecek, elbette şimdi fetret gibi karanlıkta kalan ve Hazreti İsa'ya aleyhisselam mensup Hristiyanların mazlumlarının çektikleri felaketler, onlar hakkında bir nevi şehadet denilebilir. Hususen ihtiyarlar ve musibet zedeler, fakir ve zayıflar, müstebit büyük zalimlerince bir ve şiddetleri altında musibet çekiyorlar. Elbette o musibet onlar hakkında medeniyetin sefahetinden ve küfrânından ve felsefenin delaletinden ve küfründen gelen günahlara keffaret olmakla beraber yüz derece onlara kârdır diye hakikatten haber aldım.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 Bu meseleyi vahdedil vücudu şimdiki insanlara telkin etmek ciddi zarar verir. Nasıl ki teşbihat ve temsiller havassın elinden, avamın eline ve ilmin elinden cehlin eline girse hakikat telakki edilir. Öyle de vahdedil vücut meselesi gibi ki ulviye, ehli gaflet ve esbab içine dalan avamlara girse tabiat telakki edilir ve üç muhim zarar verir. Lema'lar 298-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 Risale-i Nur'da istiğase said Nursi diyor ki Gavs beytinde diyor ki gardda beni çağırdığı vakit onun imdadına yetişeceğim. Evet doğrudur. Arabi tarihle 1339'da müthiş bir buhranı ruhi ve dehşetli bir heyecanı kalbi ve dağdağlı bir teşevvuşun fikri geçirdiğim sıralarda pek şiddetli bir surette Hazreti Gavs'tan istimdat eyledim. Bir iki yerde bahsettiğim gibi Futuhul Gay kitabı ile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 cennete ve cennete götürecek amelleri işlemeye gayret etmesini isterken, bu sapıklar ise zannarınca birisinin imanına vesile olmak için, cehenneme girmeye hazır olduklarını söylerler. Ve cehenneme götürecek onlarca münkeri rahatlıkla işlerler. Halbuki onlar, zannarınca birini cennete kazandırmak için, kendisini feda ederken, cennete kazandırdıklarını zannettikleri yeni nurcuda, başka birisini cennete kazandırmak için, kendisini cehenneme sunmaktadır. Yani bu düşünceyle her nurcu,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 Gayri İslami düşünce, ilimsizce konuşma ve onlarca sapıklığının kaynağını anladık lakin bu küstahlık, yalan ve kibrin kaynağı nedir? Risale-i Nur yazarının eğitimi Evet, Tahut Said Nursi'nin ve Müştik Nurcuların şu ana kadar zikrettiğimiz birçok sapıklığının nedenini merak ediyor olabilirsiniz. Nedenlerinden bir tanesine kendi söylemleriyle açıklık getirelim. 3 aylık eğitimle peygamberlerin bile iddia etmediğini iddia ediyor. Bir konferansta nurculardan biri şöyle demektedir. Evet o zat Said Nursi daha hali sabavetteyken ve hiç tahsil yapmadan zevahiri kurtarmak üzere 3 aylık bir tahsil müddeti içinde ulum-u evvelin ve ahirine ve ledunniyat ve hakaiki eşyaya ve esrar-ı kainata ve hikmet-i ilahiyeye varis kılınmıştır ki şimdiye kadar böyle bir mazhariyeti ulyaya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 ah dergisinin üçüncü sayısından alınmıştır ayet hadis ve diğer kaynaklar için bu sayıya müracaat edilmesini tavsiye ederiz İzzet yok ben cihattan gayrı İzzet yok ben cihattan gayrı. İlim kapısında benim yılları Dinlediğim hak diyen alim Sodum cennete giden bütün yolları Yakın yok de cihattan gayrı Yakın yok dedi cihattan gayrıydı İstanbul devletinde cephemi buldu elinde silah